وَالْفَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَادِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَفِّكَ تَوَادَهُ خَيْرٌ أَمَلًا صَدَكَ اللّٰهُ رَعْضِي Uhterem Kardeşlerim İslam muhabbete, aşka imana dair değişimin namıdır Allah Resulü Aleyhisselama inanan ümin kadrosuna dahil olanlar radıyallahu anhum ve radıyallahu anhum ayetine muhatap olabilmek için yani Allah'ın kendilerinden razı olduğu onların da Cenab-ı rızalarını arz ettikleri makama yükselebilmek için hayatın her İmanın değiştirdiği sahabeye bakalım, biz de kendi kafa kağıdımızı önümüze alarak, Müslüman olarak, iman bizim hayatımızda ne kadar değişikliklere sebep olmuştur, bunu mu edelim. ederiz? İnsanoğlu malı sever, <gülüyor> bunun için kavga yapar. Sahabe de insan, onlar da malı seviyorlardı kuran Hakim insanın mallar münasebetini ifade duyururken El-mâlu vel-menûne Dünya Mal ve çocuklar Dünya hayatının güzellikleridir Ne kadar malı, ne kadar evladı olursa insan o kadar güçlü olur gördüler, ona iman ettiler. mallarını onun yolunda Allah'ın kelamını yüceltebilmek için feda etmekten, infak etmekten asla imtina etmediler. Tebrik muhalefetine gidiliyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ashabına soruyorlar kim ne verecek diye. Ebu Bekir radıyallahu anh malının hepsini Allah yolunda tasadduk ettiğini söyleyince Peki hepsini verirsen evde çocukların var, Ebu Bekir onlara ne bıraktın? Terafubullâhu ve Resûle Allah ve Resûlü'nü mı ya Resûlullah Düşüncede, pazarlarda, hayatta, mala ve eşyaya, bakışta iman hayatımıza bir değişiklik getirecek. Aziz Ebu Bekir radıyallahu aleyhi. Vatan mefhumu var hepimizin. Doğduğumuz, büyüdüğümüz yer, çocuk ve mutlularımız orana geçmiş. Babanız, dedenizle birlikte orada ömrümüzün belli bir bölümünü ifna ettiniz. Bırakmak, terk etmek insana zor gelir, ağır gelir. Fakat sahabe, Allah sağlığı müsaade etmediğinden yolda ruhunu Allah'a teslim etti de Hz. Cebrail gökten gelip onunla muhacir derecesine ulaştığına Hazreti Peygamber'e bildirdi. Yani onlar o kadar demiştiler ki ömürlerini geçirdikleri vatanlarını terk etmekten asla imtina etmediler. Çünkü şuna inandılar. Asıl vatanımız, peygamber aleyhisselamın ham sancağını kuşatacağı, gönderin de peygamberin adı yazılı cennet olacak. Orayı kazanabilmek için gerektiği zaman en aziz bildikleri şeyleri feda ettiler. Erkeğin kadına, kadının erkeğe bakışı malumunuz. Allah s.w. araya mahremiyet duvarlarını koymuş. Ve herkes şunu bilmeli, bir kadın erkeğe erkeğe baktığı, erkek de kadına kadına baktığı gibi bakar. Efendimiz aleyhisselama bir delikanlı gelir, kadınla zina yapmak istediği gibi Sahabe Sahaba ayağa kalkar, Efendimiz huzurunda nasıl böyle bir teklifte bulunabilirsin diye. Efendimiz ashabına emreder, sonra elini delikanlı omuzuna koyar. İlderli bir zina bir yerindeki kadın annesini, alasını, teyzesini, ne kadar mahrem olan kadın cinsinden akrabası varsa hepsini zikreder. Biri dedi, bunlarla zina yapmak istediğinde, sen bunu kabul eder misin diye sorduğu zaman, La alahi ya Rasulallah, Allah'a yemin olsun ki kabul etmem. O zaman. Senin de zina yapmak istediğin kadın ya birisinin kız kardeşi ya annesi ya teyzesidir. Nasıl bunu peygamberden talep edebilirsin? Sonra evlerini kaldırır. <gülüyor> Allahümmehfalferceru Yara bu delikanlının iffetini, namusunu koru diye dua eder. O kadar değişir ki Musa abi. <gülüyor> zina yapmak için peygamber aleyhisselamın gelmişti. Artık bu kişi Medine sokaklarında dolaşırken değil kadınlara bakmak, başını kaldırıp Medine'nin taşlarına bile bakmak, İman Müslüman hayatında eğer bu büyük çaplı değişikliklere sebep oluyorsa biz gerçek anlamda mümin kadrosuna dahil olduk. Enes bin Mali radıyallahu anh, Efendimiz aleyhisselamın ümmetin Müslümanların ticaret hayatında ne azim bir değişikliğe sebep olduğu ifade buyurduken diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselam Medine'yi teşrif etmeden Medine halkı, insanlık tarihinin, belki de ticaret tarihinin en kötü tacirleri arasındaydılar. Fakat ne zaman yazıklar olsun ayeti ince, yeryüzünün ticarette en vefakar insanları arasında yer aldılar. Eğer bizim tanışılarımız, pazarlarımız, dükkanlarımızda Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiği ticaretin kuralları, kaideleri egemen değilse sahabeye bakacak, kendi hayatımıza dönecek, İman neden bizi değiştiremiyor? O halde biz nasıl Müslümanız? bu soruyu sormalı? Bunun cevabını aramalı. Efendim bu soruları aşağıya doğru Daha çok sıralayabilirsiniz. Ve bunların cevabını ifade ederken her bir cevapta imanımızın muhakemesini yapabiliriz. Fakat buna hükmenin zamanı şahit değil. O halde imanla hayatımızı değiştirecek, önümüzü, rengimizi değiştirecek, bize Ebubekir'in, bize Ömer'in, bize Osman'ın radıyallahu anhum onların yolunu <gülüyor> verecek. Acaba bizden kimin rollerini ifade ediyor? Değiştikçe arınacak, arındıkça yükselecek, yükseldikçe Allah Allah mü'minlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ayet-i'l-muhaceb